Selahat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Değerli Kardeşlerim Peygamber Efendimiz Medine-i Münevvere'ye hicret ettiklerinde nüfusu on bin dolaylarındaydı. Müslümanlar vardı, müşrik Araplar vardı ve Yahudiler vardı. Müşrikler ve Yahudilerin toplamı Müslümanlardan fazlaydı. Medine'de merkezi bir idare sistemi yoktu. Her kabilenin kendi içinde bir idari yapısı vardı. Peygamber Efendimiz önce müminlerin birlikteliğini sağlıyordu. Müminler ortak değerler olan İslam'la bir bütünlük içindeydiler. İslam kardeşlik ilkesiyle kuvvetli bir birlik oluşturuyorlardı. Peygamber Efendimiz Medine toplumunu kucaklayan siyasi bir birlik oluşturmayı hedefliyordu. Medine şehir devleti inşasına çalışıyordu. İslam devletinin temellerini atıyordu. Hayatın bütün alanlarında hukukun egemen olduğu bir yapıyı inşaya çalışıyordu. Müminlerin kendi aralarındaki ilişkilerini düzenleyen bir yapıyı inşa ediyordu. Müminlerle mümin olmayanların ilişkilerini belirleyen bir yapı oluşturmaya gayret ediyordu bir şehir devleti kuruluyordu. Bu devlet gün gelecek bir dünya devlet olacaktı. Daha çok kısa bir zaman diliminde Sasani İmparatorluğunu sallayacak savuracaktı. Bizans imparatorluğun üzerine gidilecekti. Medine şehir devleti dünya tarihinde eşi görülmeyen bir büyümeyi gerçekleştirecekti. Hazreti Saad bin Ebi Vakkas İran üzerine yürürken Sasani İmparatorluğu üzerine yürürken onlara şöyle seslenecekti Sizin dünyayı sevdiğiniz kadar ahireti seven bir orduyla geliyorum Şimdi Medine'de bir devlet kuruluyordu Toplumun bütün katmanlarını kucaklayan bir devlet kuruluyordu Siyasi, ekonomik ve yasal kurumlarıyla vücut bulan bir devlet inşa ediliyordu bu devletin ana ilkelerinden biriydi. Toplum dış ilişkilerinde ve savunmayla ilgili olarak bir bütün halinde hareket edecekti. Kendi iç işle işlerinde kendi değerlerine göre hareket edeceklerdi. Böylece toplumun bütün katmanları kendi inancına göre hayatlarını sürdüreceklerdi. Hiçbir toplumun asime edilmesi inançlarından uzaklaştırılması söz konusu olmayacaktı. Hazreti Enes bin Malik'in babasının devinde bir araya geliniyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam arkadaşlarından bir grupla beraber Yahudilerin öncü insanları bir toplantı yapıyorlardı. Konu Medine şehir devletinin ilkelerini belirlemekti. Hukuki esasların ortaya koymaktı. Ortak bir çalışma yürütülüyordu. Çalışmanın öncüsü Rasul Ekrem Efendimizdi. 52 maddelik esaslar belirleniyor ve yazıya geçiriliyordu. Bu insanlık tarihinde bir devletin ilk yazılı anayasası oluyordu. Daha önceki toplumlarda yazılı metinler ortaya konmuştu. Ama bunlar teorik zeminde kalıyordu. Bazı düşünürlerin, bazı filozofların ortaya koyduğu çabalar eserler şeklindeydi. Ama hayata birebir yön veren özelliği uygulaması yoktu. Medine Devleti'nin ortaya koyduğu esasları hemen hayata uyguluyordu. 52 maddelik bu vesika Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a emanet ediliyor, Efendimiz de Hazreti Ali Efendimiz'e tevdi ediyordu. Medine Devleti'nde merci Allahu Teala ve Resulü'ydü. Bir ihtilaf olduğunda Resul-i Ekrem'e gelinecekti. Egemen toplum Müslümanlardı. Yahudiler, Müslümanların egemenliğini kabul ediyor ve kendilerine düşen sorumluluğu yerine getireceklerine söz veriyorlardı. Temel bir ilke hayata geçiriliyordu. Hak arayışı, hakkın iadesi, hakların korunması devletin işiydi. Devlet cezayı verebilirdi. Fert ve aile ve kabile kendi haklarını kendileri almaya kalkışmayacaklardı bundan böyle. Aynı şekilde, Suçlu kim olursa olsun, ister kardeş olsun, ister bir ailenin birey olsun, ister bir kabilenin birey olsun, hiçbir kimse suçluyu koruyamayacaktı, saklayamayacaktı, aksine adalete havale edecekti. Mekke müşrikleriyle hiçbir kimse, hiçbir kabile anlaşma yapmayacaktı. Medine devletinde yaşayan hiçbir toplum düşmanlara destek vermeyecekti. Medine devletine karşı bir saldırı olursa Medine toplumunun bütün katmanları ortak bir savunma yapacaklardı. Ama saldırı yalnızca bir dini gruba olursa diğer grupların bu gruba yardım edip etmemeleri kendilerine kalmıştı. Peygamber Efendimiz Ka'ab bin Malik'i devletin idari bölgesinin sınırlarının belirlenmesi için görevlendiriyordu. Bu sınırların sadece bir idari sınırlar olmadığı, aynı zamanda bu sınırların bir iman yurdu olduğunu, Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyordu. Her peygamber için bir harem, koruma altına alınmış bir bölge vardır. Hz. İbrahim Mekke'yi korunmuş bölge ilan etmişti. Ben de Medine'yi korunmuş bölge ilan ediyorum. Buranın otları biçilmez, ağaçları kesilmez, Çarpışmak niyetiyle silah taşınmaz Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların laneti Burada kötü bir uygulama başlatanın üzerine olsun Onun ne fidyesi ne de tövbesi kabul olunur Allah'ım İbrahim nasıl senin kulun ve ise Ben de senin kulun ve rasulünüm İbrahim nasıl Mekke'yi haremleştirdi ise Ben de Medine'yi haremleştiriyorum bir taraftan da imar işleri yürütülüyordu. Medine'li müminler ihtiyaçlarından fazlası olan bağ ve bahçelerini ve tarlalarını Peygamber Efendimiz'e veriyorlardı ki muhacir kardeşlerine taksim etsin diye. Peygamber Efendimiz gereken ölçümleri yaptırıyor ve Mekke'den gelen müminlere ev yapacakları arsalar veriyordu. Ayrıca verdiği arsalar için yazılı belgeler de veriyordu. Medine'de suyu tatlı olan kuyunun sayısı azdı. Bunlar içerisinde tercih edilen Roma kuyusunun suyuydu. Roma kuyusu Kıfar oğullarından birisine aitti. Kuyu sahibi suyunu satıyordu. Giderek suya talip çoğalıyordu. Bunu fark eden bir Yahudi kuyuyu satın alıyordu. Yahudi suyun fiyatını ciddi anlamda yükseltiyor, bu durum yoksul Müslümanlar için ciddi bir mağduriyet oluşturuyordu. Peygamber Efendimiz varlıklı Müslümanlardan bu kuyuyu satın almalarını ve kamu yararına sunmalarını istiyordu. Hazreti Osman Efendimiz hemen devreye giriyor ve Yahudi ile görüşüyordu. Yahudi ise ancak yarı hissesini satabileceğini söylüyordu. Hazreti Osman Efendimiz yarı hisseyi hemen alıyordu. Anlaşma gereği kuyunun suyunu kullanma hakkı bir gün Yahudi'ye diğer gün Hazreti Ömer Efendimiz'eydi. Medine sakinleri daha çok Hazreti Osman Efendimiz'e tahsis edilen günde sularını dolduruyorlardı. Yahudi'ye tahsis edilen günde ise çok az insan su alıyordu. Yahudi kazancın çok düşmüş olmasından dolayı kendi hissesini de Hazreti Osman Efendimiz'e satıyordu. Artık bundan böyle Medine sakinleri ücretsiz su imkanına kavuşuyordu. Medine İslam Devleti'nin hukuk metni oluşmuştu Taraflar sözleşmeye imsalarını atmışlardı Çok geçmeden Bedir Obası'nda Müslümanlarla Mekkeli müşriklerin savaşı olacaktı Mekkeliler güçlü bir orduyla geliyorlardı Hem silah üstünlükleri vardı hem de sayı üstünlükleri vardı Bedir'de zayıf bu mümin orduyu zorlamadan yeneceklerini düşünüyorlardı İki ordu Bedir'de karşı karşıya geliyordu. Heybetli ordu zayıf orduya ancak 4-5 saat dayanabiliyordu. Mekke müşrik ordusu beklenmedik bir yenilgiyi avruyordu. Mekke toplumunun kimi öncüleri Bedir savaşında öldürülüyordu. Bu yenilgi Mekkelilerin çok zoruna gidiyordu. Bunu asla kabullenemiyorlardı. Tekrar hazırlanıyorlardı. Tekrar Medine üzerine geleceklerdi. Yahudi şairlerinden ve öncülerinden Ka'b Ka bin Eşref hemen Mekke'ye gidiyordu. Onlarla söz birliğine varıyor, Medine'ye saldırdıklarında Mekkelilerle beraber olacağına dair söz veriyordu. Böylece Medine anayasasına ihanet ediyor, kendi toplumuna ihanet yapıyordu. Ka'b Ka bin Eşref'in bu gizli görüşmesi deşifre oluyor ve müminler bir grup oluşturuyor. Bir gece Ka'b Eşref'i Hiyanetinin bedeli olarak öldürüyorlardı Kendi toplumunun düşmanlarıyla bir ve beraber olanların konumu ihaneti vataniye idi Cezası ölümdü Kav bin Eşref içinde durum aynıydı Medine toplumunun öncüsü Müslümanlardı Müslümanlar insanlığın önüne doğru yürüyorlardı Onların değerleri ve hayatları yeni bir dünya kurmaya doğru hareket ettiriyordu Önce varlığı sırrında aydınlanıyorlardı. Önce iman ikliminde hayatın anlamını derinden kavruyor ve hissediyorlardı. İmanlı gönüllerin bütünleşmesi vardı ve bir ümmet doğuyordu, bir millet doğuyordu. Enbiya Suresinin 92. ayetinde Hakikaten bütün peygamberler ve onlara iman edenler bir tek ümmet olarak sizin ümmetinizdir. Ben de sizin Rabbinizim. Öyleyse bana kulluk edin buyuruyor. Bakara Suresi'nin 143. ayetinde ise işte böylece sizin insanlığa şahitler olmanız, Resul'ün de size şahit olması için sizi dengeli bir ümmet kıldık buyuruyordu. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.